Auzu billahi minashaitanir racim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi allazi hadana lehaza ve ma kunna lehtediye lela enhedana Allah ve ma tawfiq ve ittisam illa billah Allahumme salli ve sallim ve barik ala şeyidina ve nabiyyina Muhammed Güzeller güzeli güzel mevlamın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 Hayatlarıyla mübarekleşen, hayatlarıyla bizlere en güzel örnek ve numune olan Allah'ın hakiki dostları, Eshab-ı Kiram'ın hayatlarından mesajlarla. Yeniden bir silkelenmeye. Dumanlar içinde hasıra sarılmış, Gencecik bir beden. Adı Zubeyir bin Avvam. Suçu Müslüman olmak. Yaşı henüz 15. İşkence yapan öz bir amca. Nevvel. Babası Ficar savaşlarında ölünce, annesi Zubeyir'i çok da vermiş. Ama amcası Neffel, hep savunur, sahip çıkarmış. Ta ki, Zübeyir Müslüman olana kadar. Zübeyir büyüyüp Müslüman olunca, ona karşı bu sevgisi, öfkeye dönüşmüştü amcası Neffel'in. Öyle ki, İslam'dan dönmesi için, onu bir hasıra bağlayıp asar, ve ateş yakarak,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 Zalim amca, Bedir'de zulmünün karşılığında ölümle tanışacak. Bedir kuyularının içinde Ebu Cehirlerle birlikte. Ve bir başka portre. İdam sehbasında bir kahraman. İsimleri Hubeyb bin Adi ve Zeyd bin de Suçları Müslüman olmak.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 dünya ve ahiret saadetine kavuşur ümidiyle Asım bin sabit başkanlığında birkaç kişiyi toplandırıyor 8, 9, 10 kadar İçlerinde kahraman Merset bin Ebi Merset Halid bin Ebi Bukayır Hubey bin Adiy, Zeyd bin Desine, Abdullah bin Tarık Muattib bin Ubeyt de var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 Seher vakti konaklayacaklar. Çok geçmeyecek. Hainler planlarını gerçekleştirecekler. Pusullarını icra edecekler. İki yüzden fazla silahlı eşkiye orada olacak. Bize öğretmen lazım diyerek, Allah Resulüne talepte bulunanlar, o iki yüz kişilik eşkiyaya, o aşk erlerini teslim edip, çekip gidecekler. O güzide Müslümanları, o gücüyle de askerlerini eşkıya ile karşı karşıya bırakacaklardı. Asım bin Sabit ve 8 arkadaşı 100 okçunun hedefiyle şehit olacaklardı. Ancak Zeyd bin Desine ile Hubebin bin Adi başka onları alacaklar. Satmak üzere emekli müşriklere yolda geri götüreceklerdi.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 Ve Safvan bin Ümeyye, azadlı kölesi Nistesa işaret edecek ve Hz. Zeyd'i öldürmesini isteyecek. Ve Hz. Zeyd göğsüne saplanan mızrakla şehadet şerbetini içecekti. Peygamber Arşiv Zeyit, cennetteki makamına yükselecekti. Medine'de ise Resulullah gözyaşları içinde,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 bu çekilmez işkenceye karşı tek dayanak noktası o haşmetli ve azametli büyük mukaddes iman idi. İman kainatı kabzeyi tasarrufunda tutan Cenabı Hakk'a iman. Onun sonsuz kudretine itimat insan için sarsılmaz, yıkılmaz bir istinat noktası. O bu kahramanca tavrıyla adeta iman hem nurdur hem kuvvettir.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 Çekiç ve demir parçalarıyla onu dövmeye başlarlar. Hazreti Habbab, onların bu saldırıları sonucunda bayılarak kanlar içinde kalırdı. Nitekim müşrikler, bir gün onu yakalayıp soymuşlar. Düz bir yerde yaktıkları ateşini üstüne sürt üstü koymuşlar. İçlerinden birisi ayağıyla onun göğsüne üzerine basıp, ateş sönünceye kadar kendisini o hale tutmuştu. Yıllar geçtiği halde bile, Habbab'ın sırtındaki yanıkların izleri, alacaları kaybolmamıştı. Şirk ve küfür kirleriyle kalbi simsiyah olmuş, basireti körelmiş bu zavallı kadın, Habbab'ın kalbindeki iman nurunu nereden görebilecekti? Gözleri bakıyor ama hakikati göremiyordu. İşte bu, Ümmü Emmar ateşle kızdırdığı demirle Hazreti Habbab'ın başını dağlardı. Peygamber Efendimiz,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 kendisine zurmadan kardeşlerini ve Halit Bin Velidi bile kurtaracaktı. Evet sevgili dostlar. Bir yanda Cahiliye bataklığının tam ortasında bir devir ve kalplerindeki yaradanına sığımı arzusunu kendisine bile fayda olmayan taşlarda arayan zavallı bir beşeriyet. Diğer yanda hidayet güneşinin aydınlığında asr-ı saadet denilen ve içlerinde daha dünyadayken cennetle müjdelenen nice hidayet erlerinin çıktığı bir insanlık. Peki neydi?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 Ahiretteki sonsuz saadete adım adım yaklaşabilenlere selam olsun. Selam olsun. Evet sevgili dostlar. Kendilerini anmakla, hayatlarından alacağımız mesajları aktarmakla bitiremeyeceğimiz birkaç sahabimizin hayatlarına mesajlar almaya çalıştık. Kıtlık var bu aralar. Susuzluğumuz var.